Şiddetimi geri alamam. Şiddetin 5N bir kas. Hazırlayan ve sunan Burcu Karakaş. Efendim Açık Radyo'dan herkese iyi günler diliyorum. Ee, bugün son bir haftadır herkesin söylediği üzere kürtajı ele alacağız. Ee, sevgili arkadaşım Sezen e, Yalçın'la beraber konuşacağız. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen öncelikle kimsin onu bir konuklarımıza iletirsen çok sevineceğim. Ee, ben Sosyalist Feminist Kollektif üyesiyim. Burada da Sosyalist Feminist Kollektif adına bulunuyorum. Son birkaç haftada bütün feministler, feminist gruplar gibi, SFK'da çok aktif ve yoğun bir şekilde gündemin içinde. Elimden gelince aktarmaya çalışacağım durumumuzu. Tamam. Hoş geldin diyorum tekrardan. Şimdi öncelikle Erdoğan'ın "Her Kürtaj bir ulu dedidir" açıklamasını duyduğun anda senin bir kadın olarak ne hissettiğini öğrenmek istiyorum. Şimdi ilk tepkim gerçekten nasıl bir akıl fikir tutulması? ...diye düşündüm ve gel, yani bağlantıları göremeyecek kadar bir e, şok yaşadık hepimiz aslında. E, ama e, sonrasında biraz daha e, söylemi Erdoğan'ın derinleştikçe, arkasına yorumlar geldikçe... ...bunun e, çok da tesadüfi bir açıklama olmadığını, e, durduk yere çıkmadığını görmemiz gerektiğini de fark ettik. Yani bu sadece... E, Devlet eliyle yapılmış bir katliamı gündemden düşürmek üzere yapılan bir açıklama değildi bana göre. Ee, şey önemli yani bu ırkçılık meselesiyle zaten sürekli kadınların doğurması, Türk nüfusunun artırılması, sloganlara bile yerleşmiş olan e, bu Türk nüfusu üzerindeki yoğun söylem aslında ırkçılıkla kadın düşmanlığının nasıl birbirini beslediğini de gösteriyor bize çok açıktan. Ee, dediğim gibi mesele Türk nüfusunu, Türk ailesini güçlendirmek olduğu zaman yani devletin kadınların hayatına, bedenine e, el koymakta hiçbir sakınca görmediğini e, görüyoruz. Ee, çok gerçekten... Şok... Akıl tutulması diyerek. Toparlayabiliriz herhalde. Şimdi tabii ben öncelikle bir de şunu eklemek istiyorum. Pardon seni böldüm galiba. Şimdi biz normalde her iki haftada bir daha doğrusu burada bir şiddet konusunu ele alıyoruz. Ama bu da hali hazırda hükümetin kadınlara yönelik uyguladığı bir psikolojik şiddet olduğu için bu konuyu bugün burada konuşuyoruz. Onu da belirtelim. Hı hı. Şimdi aslında söylediğin gibi çok da hani şaşırtıcı Psikolojik olmayı, ve fiziksel şiddet diyelim. Fiziksel de oluyor aynı mi? şekilde. Evet. Çünkü sonuç olarak tabii ki sen e, istenmeyen bir durumu bir kadına zorla e, yaptırmak durumunda... Bırakıyorsun en azından evet. amacın bu. Ee, çok şaşırtıcı olmamakla beraber ama tabii Uludere açıklamasının talihsizlikten öte çok absürt olduğunu herhalde onu tekrardan söylemek lazım. O konu onu en azından şimdilik e, bir kenara bırakalım. O da apayrı bir şey. Tabii gündem değiştirmek maksadının da olduğu çok açık. Bu da birçok kişi tarafından söyleniyor ama e, sen kendi görüşünü söyledin. Onun dışında e, SFK'nın Kürtaş yasağı olmasa bile... E, ...yasası ya da kısıtlaması ile ilgili olarak ne düşündüğünü bize kısacık aktarabilir misin? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Aslında yürüttüğümüz tartışmalardan da biraz çıkan bu. Bu yakın zamanda gündemimizi işgal eden bir konu oldu hepimizin. Ama aslında yani Türkiye genelinin demek istedim. Ama aslında Kürtaş'ın yasaklanması fiilen 2009 yılından beri... ...gerçekleşmiş bir durum. Yani e, özellikle sağlıkta dönüşüm sonrasında... ...devlet kurumlarında e, kürtajın 2009'dan beri yapılamadığını biliyoruz. Neden, nasıl? Onu birazcık anlatabilirsem. E, yani yetkili personelin e, istihdam edilmemesi... ...var olanların e, başka yerlere atanması ve bu e, sağlıkta özelleştirme... E, bağlamında düşünebiliriz. E, yani bu da e, dediğim gibi aslında... Varmış gibi görünen bir hakkın kullanılamaz hale getirilmesi anlamına geliyor. Yani işte başbakanın son açıklamaları, diyanetten gelen yorumlar, kürtaj kurulunun hızlıca kurulması. Zaten hükümetin bir süredir kadınlara karşı açmış olduğu savaşın açıktan bir ilanı olduğunu düşünüyoruz biz. Yani cinselliğin erkek cinselliği üzerinden şekillendiğini biliyoruz bu ülkede ve bu yüzden aslında kürtaj yasağı da televizyonlarda da görüyoruz, işte fikri görüşü alınan insanlara da bakıyoruz. Gerçekten konunun öznesi kadınlarca çok fazla tartışmıyor. Evet. Ana akım medyada özellikle. Evet. Ben onunla ilgisi şeyler hariç. Miyim? Tabii. Şimdi bu konu ilk açıldığından beri benim getirdiğim eleştiri bir tanesi de şu, yani mesela Süleyman Ateşi. Ee, işte hocam e, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Ali Rıza Demircan yanlış Hı -hı. olmasın yani ilahiyatçıların şimdi iki iki şekilden sorunu yani bir kere bu ülkedeki bütün kadınlar Müslüman değil. değil hani bir kısmı inanmıyor bir kısmı Hristiyan bir kısmı Musevi neyse ikincisi de hani e, bunu din açısından ele almak yani hani kadın hakları savunucularının karşısına ulemanın fikrini getirmek hani ulema tabi tırnak içinde söyleyelim hani ne kadar e, doğru ben bunu da senin söylediğin gibi eklemek için çok tartışmalı buluyorum çünkü gene bütün Türkiye'nin sünni Müslüman olduğu e, algısı üzerinden yürütülen bir tartışma yani ya da bütün sünni Müslümanların da e, aslında bedenleriyle ilgili bütün tasarrufu Diyanet'in eline teslim etmiş tabii. olduğu gibi bir çarpık anlayış e, söz konusu yani ama zaten hani e, ...bir tartışma yürütülüyorsa... ...yani yasanın, kanunların temeli... E, ...bilim mi olacak? Gerçekten e, evet. din kelam mı olacak? Bununla ilgili bir sıkıntı var. Ama burada da... ...yani medyanın neden bu kadar çok... E, ...din adamlarına... E, ...mikrofon uzattığını... ...ayrıca bir e, tesadüf olmadığını düşünüyorum. Yani tartışmayı başka boyutlara çekmek... ...işte vicdanlara oynamak... ...yani çünkü... Gerçekten aile zaten hükümetin her türlü politikasında sürekli kutsallaştırılan bir şey. Annelik, anne çocuk ilişkisi ve hani aslında bilim de çoğu zaman bunu alet edilebiliyor. Farkında mıyız bilmiyorum ama yani din de bunun gerçekten araçsallaştığı çok ciddi bir kurum. Evet. Son Şimdi SFK'nın tabii bir de yani sadece sizin değil aslında ama hani kadın örgütlerinin en azından bu tartışmanın içine e, İslami kesimden kadınların da doğru bir şekilde ya da hani onları da bu tarafa çekmek bu taraftan kastımız bu yasanın doğru olmadığını anlatmak onları da hani e, bunun bir parçası haline getirmek için özellikle benim bedenim hani beden üzerinden değil ama bir takım başka e, yollardan konuyu Hı -hı. anlatmanın e, ...yöntemlerini aradığını biliyorum. Hı hı. Mesela sence bu önemli mi? Nasıl önemli? Ya da bu yapılabilirse nasıl yapılabilir? Şimdi e, zaten kürtaj yasağı tartışmalarının... ...bu kadar geniş grupları harekete geçirmiş olması... ...yani geçen pazarki eylemde gördük... ...binlerce kişi sokaklardaydı... ...onların hepsi e, feminist değildi. Muhtemelen muhafazakar kadınlar ve erkekler de... ...vardı orada. Yani az da olsa... E, ...bu bir ihtimal en azından. E, yani... Bu kadar geniş kesimlere harekete geçirmiş olması meselenin ne kadar yakıcı olduğunu gösteriyor. Ee, ve bu sadece, e, evet feministlerin çok temel bir meselesidir. Ama bütün kadınların hayatlarına doğrudan değecek bir meseledir. Yani genç, yaşlı, her kadının bir yerde, hayatının bir noktasında ya karşılaştığı ya bir yakınının karşılaştığı. Dolayısıyla e, mutlaka bu aslında bütün kadınların meselesi. Ee, bedenimiz bizimdir, feminist bir söz, feminist bir talep ve bunu yıllardır söylüyoruz ve bundan e, bununla bunun üzerinden bir uzlaşmaya gitmek ya da bunun üzerinden bir pazarlık diyeyim yani sözü inceltmeye yönelik bir hamle bana hiç doğru gelmiyor. Ama bunun bir tarafı bedenimiz bizim ailenin değil, devletin değil, kocanın değil, e, Allah'ın değil. Demekse diğer, taraflı, diğer tarafı da hani gerçekten istatistik veriler de var. Kürtajın yasaklanması kadın cinayeti anlamına geliyor. Yani zaten evet. hali hazırda var olan kadın cinayetlerine karşı hiçbir önlem alınmazken yapılan şeyler sadece e, görüntüde kalırken bir de bunun üzerine böyle bir kürtaj yasağı getirerek bunu merdiven altına itmek. Kadınları yani deyim yerindeyse kasapların eline teslim etmenin sonuçlarını görmesi gerekiyor muhafazakar kesiminde. Evet. Şunu da aynı şekilde eklemek istiyorum ben. Yani kürtaj hakkının tamamen kaldırılması, alınması neyse ya da buna bir kısıtlama getirmek. Hani is, kadının istemediği bir durumda o gebeliği sonlandırmasına engel olmayacak. Bence bunu hani özellikle ön plana çıkarmak lazım. Çünkü hani sen bu yasağı getirebilirsin. Eyvallah getir tamam. Ama hani bu kürtajın... <gülüyor> ...yapılmayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Tam da senin söylediğin gibi... Hani ...sonuç olarak bunun dünyada da örnekleri var. Şu an ülkeleri e, ülkelerden örnek veremeyeceğim ama... hani ...Avrupa ülkelerinde de var. Amerika'da bazı e, eyaletlerde de aynı şekilde var. Bir şekilde yani olay şu... ...kadın hamile kalırsa... Yani ...bu çocuğu aldırmak isterse... ...bunun iyi kötü bir yolunu... ...buluyor ya da işte dediğin gibi... ...kasapların eline düşerek... ...ne yazık ki hayatını kaybediyor. Bence bu nokta çok önemli. Bunu Hı -hı. vurgulamak lazım. Yani bunu vurgulamak lazım kesinlikle. E, yani iyi kötü bir yol bence bulmuyor. Bence bulunan her yol kötü oluyor. Yani istismara çok açık bir şey. Yani bunun el altından yapılıyor olması, hiçbir denetime e, tabi tutulmadığı zaman ne kadar iyi niyetli bir doktorda olsa diyeyim, e, bunun hiçbir şekilde kontrole ya da denetime tabi tutulmaması yine kadın sağlığını, kadının yaşam hakkını tamamen elinden alan yani tehlikeye atan bir durum oluyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu e, ...eylemlerimizde ve kampanyamızda... ...birazdan da ondan bahsedeyim... Ee, ...kürtajın bir hak olduğunu... ...ve kazanılmış bir hakkı zaten bizim... ...tartışmaya açmayacağımızı sürekli söylüyoruz. Yani... E, ...kürtajı yasaklayamazsın... ...yasaklamayı tartışamazsın... ...demek istiyoruz aslında. Ama buna ek olarak da... ...bu da bizim için yeterli değil. Çünkü bir e, sağlık hakkı olarak da... ...bunu düşündüğümüz zaman... ...kürtajın ücretsiz erişilebilir... E, sağlıklı koşullarda ve kadın beyanı doğrultusunda bir hak, hak olması gerekiyor. Yani devlet hastanelerinde yapılmamaya devam etmesi karşı durmamız gereken bir şey. E, eşin iznine tabi eşin olması izni, evet. yine çok ciddi gündeme getirilmesi gereken ve karşı mücadele verilmesi gereken bir durum. E, kadınlar için doğum kontrol yöntemlerinin e, üzerine çalışmalar yapılması. Bunun dışında ben e, gerçekten Sağlık Bakanı'nın da Başbakan'ın da Biraz da erkeklerin korunma yöntemlerine dair mümkünse kafa yormalarını istiyorum. Ee... Erkeklerle ilgili birazdan konuşalım. Şimdi e, her, şöyle söyleyeyim ülkedeki e, haleti Ruhiye uygun olarak büyük ev Afrika'dan çıldırmayacağım şarkısını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sonra tekrardan burada kürtaj meselesini konuşmaya devam edeceğiz. <Gülüyor> Altyazı Evet, şarkımızı dinledik. Gerçekten duygularımıza tercüman olduğu için çok mutluyuz. Kesinlikle. Tekrardan buradayız. Sezen ile e, Kürtaj meselesini konuşuyoruz. Tartışmak istemiyoruz ama ne yazık ki bizi konuşmak durumunda bıraktılar. Şimdi senin tam da bıraktığımız... E, noktada söylediğin şeyi aslında kısacık ben oraya bir şey eklemek istiyorum. Hani kadınların meselesi bunu böyle konuşuyoruz. Başbakan da kendini ortaya attı işte şey olmaz bu, bu, bu cinayettir vesaire falan diye ama aslında bir bakıma e, yani erkeklerin de işine gelmeyecek bir şey. Çünkü ne de tabi bu da şöyle bir şey oluyor. Çünkü hani aman hamile kalırsan ne yapalım canım aldırırız. Galgısı Al, mantığı birçok erkekte Türkiye'de var yani sonuç olarak en nihayetinde. Hmm. Hani bu, bu da onları bir şekilde... E, cinsel hayatlarının sekteye uğrayacak. Sadece erkeklerin değil yani tabii çiftlerin diyelim. Aslında bu açıdan da hükümetin e, direkt hakikaten yani yatak odamıza girdiğini açıkça görmüş oluyoruz. Hani arkadaşım işte evli değilsen çünkü hani evli olduğun zaman gene istemeyen, istemediğim çocuğu aldırabilirsin ama hani evli olmadığın ya da işte ne bileyim Arada bir hani e, görüştün bir insandan bir çocuk sahibi olmak istemediğin zaman o zaman ne yapacaksın? O yüzden bu noktada yani sadece tabii ki kadın meselesi ama hani erkeklerin de aynı şekilde karşı durması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani zaten cinsel özgürlüğe çok ciddi bir saldırı olduğu ortada yani eğer üremeyeceksen cinsellik e, senin gündeminde olmasın diye bir... Aynen bunu demek karşısında. Çok güzel söyledin. Şimdi... E, Bunları konuşuyoruz ama bir yandan tabii ki kadın her ne kadar e, sevgili Sağlık Bakanımız Recep Aktağ kadın e, örgütleri Türkiye'deki tüm kadınları temsil etmez dese de biz buradan ettiğini söylemek istiyoruz. Hı hı. Bu yüzden de kadın örgütlerinin bu konu hakkında birçok eylem planının olduğunu söylemek istiyoruz. Hı hı. Senden de bu eylem planlarının ne olduğuna dair ipuçları rica edeceğim. Hemen e, yani şimdi bu başbakandan açıklamaların geldiği bu ilk günden beri feministler, e, sivil toplum örgütleri. ...kadın örgütleri ya da başka muhalif kesimlerden çok şiddetli bir tepki oluştu. Ve az önce de konuştuğumuz gibi binlerce kişi geçen pazar zaten sokağa döküldü. Bu yani feministlerin çağrısını yaptığı bir eylem değildi ama tabanı anlatmak açısından. Ve birçok farklı kanaldan eylemler, toplantılar, imza kampanyaları düzenleniyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim, kürtajyasaklanamaz.com... Ee, üzerinden bir imza kampanyası var ve birkaç günde bugün baktım gelmeden 32 bin hı. imzaya ulaşmışlar. Bunu bir hatırlatmak istedim. Bir de aynı şekilde çok affedersin aynı sayfanın İngilizce e, versiyonu diyelim bulunuyor. Hı hı. O da uluslararası kampanya gibi ben onu görüyorum. Evet aynı şekilde, evet. Evet. Yani hem bireysel hem kurumsal im, imzalar gönderilebiliyor ve bu işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, ilgili bakanlara ve e, Türkiye'nin de e, üye olduğu e, uluslararası örgütlere gönderilecek. ...imza kampanyası bu. Biz de... ...Erdoğan'ın ilk açıklamalarından sonra... ...feministler olarak bir çağrıda bulunarak... ...Beşiktaş'taki Başbakanlık... ...Çalışma Ofisi'nin önünde bir eylem yaptık. Az önce konuştuğumuz... Kürtaş hakkımızın tartışılmasına bile... ...izin vermiyoruz demek için. Ve asıl cinayet... ...Kürtaj'ın yasaklanmasıdır demek için oradaydık. Ardından İstanbul'da... ...farklı gruplardan... ...ya da grubu olan olmayan herhangi bir örgütle ilişkisi olmayabilir. E, farklı çevrelerden kadınlarla bir araya geldik. Ve e, aslında e, başbakanın e, dilinden dökülen ama AKP'nin de tabii ki e, sahiplendiği bu e, kadınlara yönelik saldırıya karşı birlikte e, mücadele etmeyle ilgili bir irade oluştu. E, ve e, bütün kadınları birleştiren bir forum için e, bir platform çağrısı yapıldı. Ee, ve yani bu platformun amacı da biraz e, yasaya karşı mücadele ederken biraz da kitleselleşme ihtiyacı platformunun buna hizmet etmesini istiyorduk lafını balla bölerek platformun henüz bir ismi var mı? ismi var evet ee, kürtaj haktır söz kadınların platformun adı en son buna mı karar verdi? en son buna karar verildi tartışmaların sonunda ee, ve hani bizim bu platform hem kadın mücadelesinin Hattını kurabilmek hem de mümkün olan en geniş e, kitleye hitap edebilmek gibi bir derdimiz vardı. Ve e, hani bütün kadınları ortaklaştırabilecek yalın ve somut talepler e, kurmak istiyoruz bu platform üzerinden de. Mesela? E, mesela e, bu kürtajan yasaklanmasının nasıl kadın cinayetlerine arttıracağına dikkat çekmek gibi. yani Çünkü gerçekten çok farklı kesimler bu kürtaja farklı... ...yerlerden yaklaşıyorlar yani işte bakamayacağım çocuğu doğurmak istemiyorumun karşılığını hükümet verebilir devlet bakar işte. Evet. Çünkü zaten aslında hani bu da nasıl yardımların yapılacağını yani bunun hiçbir zaman bir sosyal devlet politikası olmayacağını. Ki kaldı ki niye aileye zaten. bağlamak üzerinden bir evet. o destek nasıl bir şeyse kurgulanacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hani yalın ve somut talepler derken gerçekten... Ee, Ortaklaşacağımız gruplarla bazı e, en azından temelin kadın bedeni ve kürtajın e, bir kadın hakkı olduğu üzerinden gitmek istiyoruz. Yani bunun dışında hani ekonomik sebepler vesaire bu gibi e, ayrışmalara girilmesini ben şahsen tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Bir de orada şimdi şöyle bir şey var tabi burada hemen kürtaj... Ee, tartışması başlattıklarından beri diyelim. Bu tecavüz olayını da çok öne sürdüler. Orada da sonra tabii şöyle bir şey konuşuldu. Hani anlaşılan bu hükümet bu yasayı çıkartacak. Hali hazırda zaten tecavüzle ilgili bir hani madde var yani. Hı hı. İşte böyle bir duruma e, maruz kalan kadının o çocuğu doğurmak istememesi halinde 20. haftaya kadar hı hı. çocuğu aldırabileceğine dair yanlış hı hı. değilsem. Hani bunu çıkaracak tamamen yasaklayıp ama bu hani bu maddi e, muhafaza edecek yani bunu ekleyecek ya da gibi bir şey oldu. İşte o zaman da gene e, onların karşısına başka bir argümanla çıkmak yani hani tecavüz üzerinden çünkü uzun süredir böyle bir tartışma gidiyor ya. Hı hı. O da aslında çok sağlıklı olmuyor yani. Ya şimdi her gün başka bir şey patmıyor ya. Hangi birine laf yetiştireceğimiz gerçekten <gülüyor> evet. çok ciddi bir sorun ve yani e, sürekli onlara bir yanıt yetiştirmekten. Kendi e, mücadeliğini sürdürememek gibi de bir e, tehlike var hakikaten gerçekten her gün ayrı bir akıl fikir tutulmasıyla karşılaşıyoruz e, yani gel yani tecavzu uğrayan kadının çocuğuna devlet bakar bu yani açıklaması yok onu açıkçe şey yapmaya çalışma yani Evet e, yani... bir söyleyince bir şey konu üzerine <gülüyor> evet. evet şimdi platformun ismini söyledik Hı -hı. Kürtaş Aktır. Ee, karar Kadınların. E... Karar Kadınların. Ee, bu tabi sadece İstanbul'da değil anladığım kadarıyla hani e-mail grupları üzerinden e, yürütülen bir tartışma sonucu kadın örgütlerin üzerinde anlaştığı bir isim olarak görüyorum ben bunu. Doğru mudur? Evet. Yanlış değilsen. Yani e, İstanbul'da yapılan forumlarda bu Hı -hı. daha çok tartışıldı. Evet, tamam. E, şimdi bu platformun bir kampanya Başlatılıyor bundan hareketle ve evet. şunu da duyurmak istiyorum. Ee, bu e, ilk adım olarak 8 Haziran Cuma akşamı, bu Cuma akşamı e, çeşitli illerde eş zamanlı eylemler yapılacak. E, ve bu eylemlerin ilki e, İstanbul'da Galatasaray'da saat 8'den itibaren tek pankartlı ve e, e, imzasız dövizlerimizle bir... E, Eylem gerçekleştireceğiz ve farklı illerden buna katılan kadın gruplarıyla Skype üzerinden canlı bağlantı yapacağız. Bununla ilgili hazırlıklar var mı şu anda? Evet bununla ilgili hazırlıklar var. Açıkça, yani Bu çağrıyı elimizden gelince yaygınlaştırmaya çalıştık ve buna katılmak isteyen kadınlar bir mail adresi vereyim. Kurtajhaktirkararkadinlerin mail atabilirler. Evet. Çünkü bu girişime karşı ne kadar çok ilde aynı anda ses çıkartırsa o kadar etkili olacağını düşünüyoruz. Şu an için kaç ile ulaştınız ya da öyle bir... Ee, şu an için benim bildiğim yedi il var. Ama dediğim gibi yani o kadar kendiliğinden gelişen de bir Tabii. şey oluyor ki bu refleks halinde. Ee, dolayısıyla şey hani o gün kaç yere bağlanacağımız gerçekten cuma sabahı belli olacak muhtemelen. Ee, ve hani... İstanbul ve diğer iller birbirleriyle bağlantı kurarken diğer illerde İstanbul dışındaki illerde birbirleriyle bağlantı kuracak. Ee, bunu söylemiş olayım. Ankara'da peki Ankara'ya gitmek gibi bir durum var mı? Bir de o konuşuluyor. Ee, evet. Meclise yani. Evet büyük bir miting düşünülüyor yani e, tarihi ve planlamasıyla ilgili detaylı bilgi şu anda bende yok. E, zaten hani örgütlenme aşamasında bunlar da. 16 e, Haziran belki olabilir gibi bir şey duydum ben. Duyum olarak sadece belirteyim belli değil ama. Evet evet yani kesin bir tarih olmadığı için şimdi bir şey söyleyemiyorum. Evet. evet. Ankara'da çünkü e, yani benim de hani kendi fikrimi paylaşmam gerekirse meclisin meclise giderek... Hani İstanbul'daki eylemler İstanbul ya da diğer illerde bu tarz eylemlerin bir kerelik de değil hani aslında yasa tartışılacak ne kadar artık neyse devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama onun dışında da artık İstanbul'dan Ankara'ya bir yürüyüş ya da diğer illerden Ankara'ya bir akıl esme gibi durumun olmasının da olumlu olacağını en Kesinlikle. azından öyle ...olacağına inanmak istiyorum ben. Kesinlikle. Senin... Bu arada Hı. şey de söylemek istiyorum. Şimdi Kürtaş Aktır Karar kadınların bir platform ve aslında farklı gruplardan kadınların bir arada yürüdüğü bir platform. Ama şey de sanırım belirtmek gerekiyor. Tabii ki bu platformun bileşenleri kendi eylemliliklerine, kendi çalışmalarına devam ediyorlar. Ve hani bu da aslında eylemliliğin çeşitliliği açısından çok önemli. Yani daha... Farklı noktalarda, farklı yerlerden bakın ama bu bir şekilde kitleselleştirmenin bir aracı olarak gördüğümüz için bu platformu önemsedik. Onu da hani belirtmek istedim. Evet, tabii sonuç olarak bu bizim burada söylediğimiz platform tabii ki sadece SFK'nın değil başka birçok örgütün de Yani kadın Sadece kadın oldukları için hani bu söz konusu çıkması planlanan yasaya karşı olduklarını belirtelim. Siz de bu oluşumu bir... Parçasısınız hı hı. diyerek bugünkü programımızın sonuna geldiğimizi sana da söylemek istiyorum. Efendim sosyalist feminist kolektiften sevgili arkadaşım Sezen e, Yalçın'la beraber bugün kürtaj e, meselesi üzerine dertleştik diyelim. Hı. Biz bu konuyu e, erkeklerle konuşmayacağımızı tartışmayacağımızı söylüyoruz ama ne yazık ki bizi böyle bir noktaya getirdiler. Ama sonuna kadar bunun karşısında durup direneceğiz diyelim. Hı. Sana çok çok teşekkür ediyorum geldiğin ben için. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyoruz. Şiddetten arındırılmış günler e, temenni ediyorum hepinize. E, çok teşekkürler. Teşekkürler. Şiddetimi geri alamam. Şiddetin 5N bir kasım. Sunan Burcu Karakaş. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Sarakat Özdil'e teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor>